Değerli Dekanım, Sevgili Öğretim Üyeleri ve Sevgili Arkadaşlar Hepiniz Şiirden Hayata Bakış Konulu Konferansı Hoşgeldiniz. <gülüyor> Hayati İnanç 1961 Denizli doğumlu, Lisansını 1984'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Avukatlığın yanı sıra yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yaptı. En değerli iş insana yatırım diyerek klasik eserlerden edindiği heyecanı her yaştaki gençlerle paylaşmak hayat tarzı oldu. TRT'de can veren pervaneler programını sunmaktadır. Şimdi Hayati İnanç hocamızı konferansını yapmak üzere TÜRSE'ye davet ediyoruz. Jam orada var mı? Hoş gençler. Hoş geldiniz Everimde. İyi ki geldiniz. Allah korktuklarınızdan, hep unuttuklarınızdan etsin sizleri. Sizden bana dua istoram. Bir defasında Ankara'da bir lisede, konferans bitti çocuklardan dua istedim. 100 kadar öğrenci var. bir buçuk saat Sürdü konferans. Çocuklar bana dua eder misiniz? Dedim. Benim bir sessizlik. Ne diyeceklerini bilemediler. Tabii dua istemek yaygın bir şey değil biliyorsunuz. Halbuki ehli irfan der ki Kibir hastalığına müptela olanlar Üç şey yapamaz Soramaz bir Dua isteyemez iki Teşekkür edemez üç Ben de Mahsus rağmına hareket yapmak üzere isteyip bir ikazda bulunmak istedim. Fakat kimse de çıt yok. Arka sırada bir delikanlı soru sormak ister gibi parmak kaldırdı. En arkada solda oturuyor. Duvar dibinde önünde de bir pencere var. Konferans boyunca saate bakıyor. yanındakini dürtüyor. Pencereden dışarıyı seyrediyor. Velhasıl velhasıl beni iyice sinirlendirdi. Yani dinlemiyor gibi geldi bana. Bir de parmak kaldırınca tamam dedi, gözünü şişirme fırsatını bulduk zaten, kızmışım. Söyle dedi. Hocam dedi dua istiyorsunuz. Evet dedim, dua istiyorum. Şimdi sizi dedi, dinlemediğimi düşünmüşsünüzdür muhtemelen dedi. Hayır, düşünmedim evladım, gördüm dedim, dinlemiyordunuz, yanıldınız dedi. Ben sizi dikkatle dinledim, sadece biraz sizi kızdırmak için mahsus öyle yaptım, dinlediğimi ispat edeyim isterseniz dedi. Ve şöyle bir ispatta bulundu. Hakikaten itirazdan ecel kalmadı. Nabi merhumu anlatırken dedi, çok heyecanlanıyorsunuz. Hele dedi, Nabî'den şu beyti okudunuz dedi, Okuduğu beyti anlamıyla birlikte izah etti. Beyt şuydu. Kalem keçtil mürekkebrusiyah kal. duru bilmem kimi etsamoşuva arzı hâlin yazmadan mahre. Şu demek olur, sevgiliye bir mektup yazıp da hâlin bildireceğim ama bir türlü yazamadım. Bakıyorum kalemin ucu eğri nasıl güveneyim. Mürekkep kara yüzlü, kağıt ise iki yüzlü. <gülüyor> Üçüne de itimat edemedim, yazamadım. Ya de bir e, ilginç çocuklar. Bir tanesi parmak kaldırdı. Hocam mail atsın dedi. <gülüyor> <gülüyor> Mürekkep yok, kağıt yok, kalem yok. Evet dedi, belli dinlemişsin. Nabi'yi, Baki'yi ve Şeyh Galibi anlatırken çok heyecanlanıyorsunuz. Hocam dedi, belli ki bunları çok seviyorsunuz dedi. Doğru dedim. Sultan Fatih, Kamuni ve Yavuz Bakım'a geldiği zaman söz yine heyecanlanıyorsunuz. Belli onları da çok seviyorsunuz dedi. Evet dedim oğlum sen ne yapıyorsun ya? Yani soru soracaktın. Evet sorun bunlar üzerine dedi. Ne soracaksın dedim? İnsan sevdiğini özler tabiatıyla dedi. Evet. E şimdi bu sevdiklerinizin hepsi dedi öbür tarafta gelemezler. Sevdiklerimize bir an önce kavuşmanız için dua edeyim <gülüyor> Dua istiyoruz ya bak şimdi, çocuklar nerede Bana bak dedim, mikrop. <gülüyor> Şişirecek gözünü. Evet sevdiğim doğru ama, özlediğim de doğru ama kavuşmak için acele etmiyorum. Biraz geçebilir. Nitekim, adamın biri 80 yaşına gelene kadar her fırsatta dua etmiş, ellerini açmış. Demiş ki, ''Ya Rabbi, Kabe-i Şerife yüz sürmeden canımı alma.'' Adamın derdi bu, hani kimisi Venedik'i görmeden ölme der, kimisi Şans Elize meydanında bir kahve içmedikten sonra yaşadın, ne değer var falan der, bunun da derdi bu. Kabe-i Şerif'i görecek, ondan sonra ölecek. Hak hala duasını kabul etmiş, koyunları satmış, gitmiş hacca. <gülüyor> Geçen de aklıma geldi yine, babam 81 yaşında, duansa muhtaç, anam 74 yaşında, ikisi birden balayını Mekke'de geçirdiler, umledeydiler. Oradan arıyorlar, bir de Balga geçiyorlar, gidelim. Balayı iyi geçiyor evlat diyor baba. <gülüyor> İhtiyar gitmiş, Kabe-i Şerif'in örtüsüne sarılmış. 80 yıllık hasret dinmiş tabi. Sarsıla sarsıla ağlıyor ve şöyle dua ediyor. Diyor ki, ''Ya Rabbi, bana bugünü nasip ettin ya, sana sonsuz şükürler olsun. Ya Rabbi, Canımı da burada al. Ama bu sefer değil. Velhasıl <gülüyor> yani sevdiklerim doğru. özlediğimde de doğru ama gitmek için acelemiz yok. Biraz daha işimiz var. İnşallah biraz geç olarak gidebiliriz dedim. Delikanlı hala üstüme gelmeyi sürdürüyor. Beni kızdıran delikanlı artık bu defa başka bir platforma geçti. Hocam ne diye dua edeyim dedi. Öyleyse onu söyleyin Bunu madem istemediniz nasıl dua edeyim? ''Sen beni sevdin mi?'' dedim, ''sevdim'' dedim, ''belli'' dedim çünkü ben seni sevdim. ''Mine'l kalbi ile'l kalbi sebi'lâ'' eski sözdür. ''Kelâm-ı kalpten kalbe yol vardır. Minel kalbi ile'l kalbi sebi'lâ'' Şöyle devam eder, Kullu cedidun rezîzün illa halîlâ'' O da şu demektir, her şeyin yenisi tatlı dost tarih, dostun eskisi makbuldür. Ben seni sevdim. Demek ki sen de beni sevdin. Madem dua edeceğim diyorsun, sözünde durursun, delikanlı çocuğa benziyorsun, aç ellerini de ki, ya Rabbi, bugün kendisini dinleyip sevdiğim Hayati Amca ölürken gülsün. Öyle yaşmam iyi iyipler. Maksat giderken gülmektir. Eski bir şairin Arapçadan Nazhan tercümesi şu şekilde. Bu aletleri de kaybettik sevgili gençler. Evlerde, iş yerlerinde, gittiğimiz geldiğimiz her yerde Güzel sözler asıl olurdu sağda solda. Onları dinlerdik, okurduk, birbirimize aktarırdık. Hayat daha kolay, daha tatlıydı, daha anlamlıydı. Kaybettikse de her ne kadar yazıların, sözlerin, şiirlerin, kelam-i kibarın bize küstüğü yok. Ne zaman istersek onlara müracaat edebiliriz. İşte o yazılardan biri idi: Türkçe diyor ki şair, Yağdın da mı doğduğun anlar, sen ağladın güler de alem. Öyle bir ömür sür ki mevtin, Olsun sana anda halka maten. Şu demek olur. Hani doğduğunda ağlamıştın ve seni karşılayanlar da gülmüşlerdi ya senin işte çocuğumuz oldu diye. İşte bunu unutma. Adam gibi yaşa da giderken onlar ağlayacak. Sen gül. Son güle, iyi güler. Cenab-ı Hakk'ın son gülmesi. Son giderken gülmeyi nasip etsin. Çünkü giderken gülmek haydi geçmiş olsun dünyanın yükünden kurtuldun demek. O manaya gelir. İki türlü göçüş var. Hazreti Peygamber öyle buyuruyor. Biri var, ahırdan bahçeye çıkarılan katır gibi ruhu bedeni terk eder. Fakat o çıkış yük altına girmek, eziyete koşulmak anlamına gelir. Biri de var ki kafesten kuşun çıkışı gibi ruhu canını terk eder, uçar, uçar, uçar. Nereye uçar? Uçmağı uçmağa uçar. Kimdi o biraz önce Sultan Fatih'in o şu şehir oku? Sen miydin? Ha. Hangi şehir? Aşkın Panu, yeni Eğit. Evet. İyi de konuşmacıya şunu söyle bunu söyleme denilmez ki. Sen dedin. Tamam. Kabahat bir. Sultan Fatih mergumdan söze girelim. İzniniz olursa. Mergum İstanbul'u fetheden dünya çapında bir devlet adamı olmasaydı da Şairliğiyle onu bugün yine anıyor olacaktık. Ona değer bir şairdir, çok muktedir bir şairdir. 49 yaşında vefat etti, 6 yabancı dil bildiğini söyler. İngiliz tarihçi Arnold Toynbee. Ve Rumcadaki seviyesi şudur diye ekler. Son 1000 yılda Rumlar dahil daha iyi Rumca bilen kimse yok. Onun şiirinden bir örnek vereceğim size fakat bunun öncesinde arz edeceğim bir iki nokta var. Değerli hocalarım burada otururlarken benim söz ediyor olmam bir ahir zaman alamettir sevgili gençler. Kıyamete yakın işler böyle olur. Adam köy meydanına gelmiş. Komşular tedbirinizi alın demiş. Kıyamet geliyor demiş. Alamet gördüm. E ne gördün demişler. Traktörü göstermiş. Bak demiş traktör alametsin. E ne var bunda demişler, dört tekerle bir sürü cihaz gördük bugüne kadar. Yani yer altı, yer üstü, deniz altı, bilmem ne, uçan, füzer falan her şey gördük yani. Bunda ne var ki kıyamet helaleti diye telaş ettin sen. E dikkat edin demiş, küçük tekerlek önde büyük arkada, büyükler küçükleri takip ediyorsa kıyameti bekler. <gülüyor> Merhum Sultan Fatih. Alın o toy bir de söz önce. O bir arzım var, İngiliz tarihçi Arnold Toynbee, 1975 yılında, 86 yaşında öldü. 51 yıl Osmanlı kütüphanelerinde ders çalıştı. Bu kütüphanelerin adlarını arz edeyim size. Süleymaniye, Beyazıt ve Nuro Osmaniye kütüphaneleri, hepsi de birbirine yakındır. Ben İstanbul Hukuk Mezulu'yu, onları görürdüm hep ama sadece görürdük. Sizlere vasiyetmiş olur ki, tavsiyeye geçtik vasiyet. Bu kütüphaneleri bir yol bularak ziyaret edin bence, çünkü günün birinde İngiliz tarihçı. İngiliz bir dostunuz olur, tanıdığınız olur eğer Avrupalı. Arnold amcamız 51 sene bu kütüphanelerde ders çürükmüş, onlar da buradaymış, hadi beni gezdir der. Yerini dahi bulamazsanız mahcup olursunuz ve adama ne deseniz ikna olursunuz. Bizim bazı hassasiyetlerimiz vardı falan filan dediğinizde karikatür gibi gelir, adamın gözünde küçülürsünüz, İyisi mi binaenari bilelim de. Adama gösterir, havamızı atarız, içindekileri de biliyoruz zanneder, karizmayı kurtarırız. Yoksa tutup da size kütüphanelere ilgili kitap okuyun filan dediğim yok, bunun çok zevksiz bir iş olduğunu biliyorum. Kitap okumaktan hiçbir mefaat hasıl olmaz ve maaşımız yükselir ve tayinimiz çabuklaşır ve kitap okuyorsunuz diye kimse sırtınızı sıvazlar. O yüzden kitap okumak gibi bir hataya düşmemenizi baştan tavsiye ediyorum. Okuyun demiyorum. Ama görün ki hava atmaya lazım olur. Şeyhülislam Yahya Mehmet'in bir sonunda diyor ki, Son beyiki de ya merhum, beş beyiki güzel bir gazeldir ve istina gazelidir. İnşallah hatırlarım. İstina, ne tür istina? Anlatayım. Var gösterme. Bu bana lazım değil demek. Öyle dik Durmak batıyetidir yani. İyi bir durumdur yani. Acıdan kürdan bir şekilde olmasıdır yani. Nanı uç ile kanat gibi bir nimet mi var? Nanı uç ile kanat gibi bir nimet mi var? Şu şeyi gibi bir köşeyi rahat mı var? Yok çıkaramadım. Hatırlayamadım. İşte o gazette diyor ki hayırlı demdir sa'yedersin fazludaniş kesbine yoksa Yahya marifetler babına rağbet var? Diyor ki Yahya marifetler hadi de kendini yetiştiriyorsun, ilim ilifam tahsil ediyorsun, böyle bir, bir şeyler mektebe gidiyorsun, medreseye gidiyorsun Yahya el Sana aferin diyen mi var yani? Buna böyle iltifat eden mi var? Hayır ben de seni anlamadım diyor. Yani ne demeyi okuyor kendisiyle konuşuyor. Bu istiğna kültürümüzde çok önemli bir yer tutar. Şöyle bir örneğini takdim edeyim. Anlatacağı bir unuttum gitti başka bir şey anlatıyor şimdi laf dağıldı. Ya perişan ettin beni ya şunu anlat diyerek. Bir daha bir daha deme öyle bana bir şey. Ben ne bilirsem onu anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> şair Baki Merhum 1600 yılında vefat etti. 75 yaşındaydı. Kendisinin sponsoru Kanuni Sultan idi. O da büyük bir şairdi biliyorsunuz. Eğer Zati isminde balık bir şair olmasaydı Kamuni Sultan Süleyman, gazel sayısı itibariyle şampiyonumuzdu. 3045 gazeli var. Son nüshada bulundu yani sonra 2 sene, sene önce ortaya çıkan bir nüshada Orhan Yavuz Hoca buldu. 3045 gazel. En çok gazeluna ait, tek istisna balık esirli zati. Adam şair mi devlet başkanı mı? Yani full time şair, part time devlet başkanı yani. <gülüyor> muhibbi mi kanuni mi? Ne zaman muhibbi ne zaman kanuni. Yani burası edebi atölye öğrencilerinin ağırlıklı olduğu bir yer olduğu için rahatız. Yani mağlas ne demek diye falan sormuyorum. Denedi biliyoruz değil mi? Nik ne demek? Divan <gülüyor> şiirinde nikki nikki. Kanun kanun sen ton söyle bakalım bir ki mi fi. Hocalarım şimdi yerinde kalk. İyi normalde diyecekler. <gülüyor> Günü geldi, kızdı. Şair Baki'ye. Şair Baki'ye de kızılmayacak gibi değil. Adam sponsor dünyanın lafını söylüyor. Diyor ki Cihanın nimetinden kendi abu danemiz yedir. Benimki aşanesinden hüşe biranemiz İranemiz yedir. Serayerin saltanat huzura dila na fuhtesarverd'en fena bezminde abad olan mesalimiz yedir. Onların gösterişi sofraları kendilerinden olsun. Sarayları bilmem onların olsun. Ben istemiyorum kardeşim kuru ekmeği, azı men filan. Bizim meyhanemizdeki sarhoş var ya, yarı baygın bakışını orada layık niyakat olmadan, ehliyet olmadan oturan, vezire tercih ederim filan gibi saray erkanını yerden yere vuran mısraların sahibi insan hiç olmasa sponsoruna biraz yağışlık yapar. Yok bunlarda. Nefki var, on dördüncü kurada övüyor hocam konunun mutafısı. Övdüğü kasidesinde <gülüyor> ettiği lafa bak, öyle büyüksün ki sultanım seni benim gibi bir şair övüyor. <gülüyor> Kudaya devleti dünya fena bulur bâ fîkânır sahifeyi âlemde adımız diyor. Bâke merhum. Allah'a teşekkür ederim. Ben ki diyor. Bunlar unutulur diyor. Bunlar dediği Sultan Süleyman Selim falan. Bunlar unutulacak diyor. Acizâne bizim ismimiz kıyamete kadar âlem sayfasında asılı kalacak diyor. Bak hallaya bak havaya istina işte böyle bir şey yani. Efendim kızdı tabii kanuni merhumu. Siz olsanız kızmaz mısınız? Bir ferman çıkardı. Kendisi de şair ya. Fermanı Nazmiye ısrar ettin, baki bet ahni mülent, Bursa'ya rent, nef-i emeldin. <gülüyor> 3 baki, 4 yüksek kararım, şu dolar, yapmayın, dinleyin. Burada Baniyce konuşuyor. İki nokta üstüse entır. Memleketine sürgün ettim, bir daha gözüm görmesin. Canı çıktı tabii. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın gözünün önünden bir yere sürgün edilmek, adamı kanundan öldürür. Fakat baki hiç bozuntuya vermiyor. Hiç bozuntuya vermiyor. Ve dört mısra ile şöyle bir cevap veriyor. Ve verdiği cevabın, ben de ki tanımışım ağaçsanem, ağaçsanem dediğime bakmayın yani. Tevazdan öyle diyorum. Sultan, sultanın şiiri, şiirin sultanına çarptı, dört şimşek çarptı. Nola kim nefli ebed azmi bilende olsa ey baki. Bilesin ki cihan mülkü <gülüyor> değil Süleyman'a baki. Şeha azminde isbatı tehebbül eyledin amma. Buna çarlı müher derlerine sen Baki'yine ben Baki'yım. Mana mura bulunduktan Türkçeden Türkçe'ye tercihmen ilk iki Mısra'da kendisiyle söyleşiyor şairim. Diyor ki Baki'ciğim sürgün edildin diye canını sıkma boş ver. Hazreti Süleyman peygambere kalmayan bu dünya adaşı da olsa buna mı kalacak? Sonra topu doğru da sultana çeviriyor. Diyor ki padişahım gönderdiğin fermanı aldık maşallah iyi kızmışsın. <gülüyor> Yakışıyor da tabii Yavuz'un oğlu da olsa kızmak yakışır. Ancak ne değerleri, ne incileri, ne kıymetli taşları dövüten bir değirmendir bu dünya. Sana da kalmayacak, bana da orada görüşürüz. Sizi mahşer günü dava ederim. Siz mahşer yerine gelmez misiniz? Ve Kanuni bu cevabı aldığında fermanına geri almıştır. Şair vaki İstanbul'da yaşayıp öldü. Kabri Ebu Sultan'dadır. Yolunuz düşerse kütüphanelerin ziyaretine gidecektiniz ya hani biraz geniş zaman ayarlayın da Baki Membuk'la Kanuni benim burada ziyaret edin selamlarımızı söyleyin ellerinden ve Paris kendiyle özdenlik ancağı diye bir kavuşmanın hiçbir acıtabisi yok. <gülüyor> Söz Bakiden yok Fatih varumdan açılmıştı, Fatih varumunu bir şeyimi okuyacaktım Sultan Fatih cennet mekan aşkın kanunlu diye adlandırdığımız yeti beyitli bir gazel ile aşk nedir aşık nedir maşık nedir, nedir bu iş nasıl yürü? Öncelikleri nelerdir? Ne yer, ne içer? Gece ne yapar, gündüz ne yapar? Yani oturduk da aşkın kanununu yazsam yeniden diye seveceklenmedin âlemi yoktur. Yazıldı kıyamete kadar da cari. Yürürlükte kalkacağı falan yok. Merkidir yani. Âlem merkii. Kurduğu diğer vakıflar unutulduysa unutulduğu aşkın kanunu elde. Avlasa aşık belayı ü hecrilen <gülüyor> âlân olup, gözlerinden <gülüyor> atan ânın yaş yerine kan olurdu. Her nedenlu cevrler görse vefalar eylese, her nedenlu gülseler haline ol biryan olup. Gah cefacuhı bu barından orunsa kisveti, gel belabadisin de gâ, geç deylese dur yan olup. Razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinde naviki bilduzlar binha olup. Bambaya bağına eylese seher gün seyr-ü sefer, her gece mihnet serayı firkate mihman olup, dilberinden rahmeler olmazsa ol dil hasteye, kimseler derdine derman edemez imkan olup, verseler mülk-i cihan-ın taht devletin, arvi-koyun terkir etmez başına sultan olup. La hule ve la kubatelillah. Merhum demiş ki, 2005'te TRT'de program konuyu bir yanlışlık oldu hata ettiler, konuk olarak gelsin iki satır laf eder gider gönlünü alırız hem de bize minnettar olur bir daha da görmeyiz dediler ama on yıldır başlarına dert olduk hala kovamaklar. O gün Şeyh Galip'ten bir yedi bir yiğitledi gazet ve bir de bu Sultan Fatih'i yedi bir bu gazetine okudu ve izah etti. Karınca kararınca. Estağfurullah diyeceksiniz burada. <gülüyor> Daha yükseksin, evet Koran, evet. Yani bazen temazü şeyleri söylersem o... Yani... İstanbul'la mukabele görmek iktidar eder. <gülüyor> Programın bit bitişe yaklaştı, yarım saat falan var. Sonucu arkadaş, hanım, hanımefendi, şu Çetin Kanat. Apsaçlılar hatırlayacaklardır. Can Akben diye bir program var, hep program vardı dökülmüş saçları yüzünden güne bakış olan programın adını aslında Cip Türk Milleti Kela Bakış diye formlamıştır. Her akşam onlarda Kela Bakış olur. Onu söyleyemiyorum. Eğer hasta olur veya izinli olursa yerine Juhal Çetin karar çıkar. Çünkü bir hanım kızdı o zamanlar. Tabii bunu yıl geçmiş o da bunlar nasıl bir iş? Tabiiyimler. Şerefsizlerdi. Sonuncu kısmında bir hastalık vardır. Kolumuz oraz okup terletip zevk alıyoruz. Hadis bir durum vardır yani pek yapmam ben sonucu olarak ama biliyorum o durumda yani böyle bir soru sorarsan adam terler of ter yani nasıl geçirdim falan <gülüyor> bana göre bir niyet, niyetini bozdu Hayatı Bey eski kelimeleri özellikle mi kullanıyorsunuz dedi <gülüyor> Hayatı Bey soru bu eski kelimeleri özellikle mi kullanıyorsunuz nasıl yani dedi yani yeni kelimeleri yeni geliyor kullanmıyorsunuz eski kelimeleri seçiyorsunuz dedi o da şundan olmuş yani bir cümle ben stres diyeceğim yer gelmiş stres dememişim başka bir şey demişim Galiba mı dedim bir şey dedi. çekmiş yani, çekmiş ya. Süneci uzman. Bakın dedim. Sultan Fatih'ten bir gazel okudum, Şehit Galip'ten bir gazel okudum. 210 10 yıl önce biri yazılmış, 550 yıl önce biri. O günün Türkçe'siyle yazmışlar. 2000'li yıllarda nasıl bir Türkçe ile konuşacağımızı hesap etmedikleri için onlara kızacak değiliz. Adam'a paranoyak derler. Ama yaza ettik. Anlaşılmadı mı dedim Allah aşkına? Anlaşıldı dedim. O halde sorunuz gereksiz kaldı dedim. Bu soru cevabı hak etmiyor. Fakat ceza sahasına düşen toku için mutaj artmam yani o ya Siz benim stres demediğini beğenmediniz anlaşılan direkini cevap veriyorum. Adınız Spartıcadan geldi onu da hatırlatayım dedim Zuhal. Benim adım da Arabi Kökenli hayati. Adımızı mı değiştireceğiz şimdi? Stres kelimesini kullanmayalım demiyorum. Lazımsa kullanırız yani ne olmuş ya bir şey lazım gelmez. Bir lisanın siyahı ve simakıdır mühim olan. Kuralları, kaidesi, başı, sonu, önü, arkası, dil mantığıyla Türkçe başka birinden kelime alabilir. Ama stres kelimesini edindik diye 30-40 yıl önce bakın neleri kullanmıyoruz. Hepsi de Türkçe. Gam, kusak, kasvet, keder, melal. İnkisar, ızdırap, hüzün, kahır, yeiz. Efkar, tasa, dert, minnet, elem. Etti mi beş listeyi şişirmemek için üzüntü, sıkıntı, kaybı, endoh, kuduret, falan deniyorum. Diri falan deniyorum. <gülüyor> Bu kadar kelime zenginliği içerisinde hepsi de benim kullanıma amade iken hepsini terk edip stres demeye beni zorluyorsunuz. Allah aşkına beni strese sokmak mı istiyorsunuz? <gülüyor> girmeyeceğim, girmeyeceğim. Sadece bu kelimeyle kendini ifade eden kişi öyle mi duruma düşüyor ki, anası ölmüş stresli, hava bulutlu stresli, durduğu takım maçı kaybetmiş stresli, oy verdiği parti muhalefette kalmış stresli, borcu var ödeyemiyor stresli, sevgilisi terk etmiş stresli. Yok artık ya! Bir kelime bu kadar yükü taşıyamaz kardeşim. Bunun biri velaldir, biri elen biri keder, biri yeistdir. Bek bir sürü bir renk var yani. Hayatın rengini soldurmayın. Size bir şey demeye gelmiyor dedi, geri adım attı. Fakat yetmez. Abon dona yetmez. Buna bakın, bakın dedim. Onur, onur kelimesi de size göre Türkçe'dir. Fransızcadan geldiğini unutabiliriz halen için. Evet. Gurur ki bir şeref, izzet-i nefis, namus, iftihar. Aklıma ilk gelen yedi kelimeden yerine kullanıyoruz. İnsaf edin. Hep aynı an, anlama geliyor. Ahmet Efendi için gururudur desem tarafsız bir şey söyledim. Şereflidir desem övdüm, kibirlidir desem yerdim, Allah aşkına onurludur deyince ne yaptım belli değil. <gülüyor> <gülüyor> Adam övdü mü sövdü mü? Kav ne oluyor? Kavga çıkıyor, irtibat kopuyor. Konuşamayanlar da dövüşür çünkü, başka çare kalmaz. Lisan varlığın evidir. Doğru. Ve şiir üst dil evleri. Hele bizim şiirimiz. Hele bizim şiirimiz. Aman ya Rabbi. Nef'i gibi, Şeyh Galip gibi, Esrar Dede gibi, Nabi gibi, Baki, Fuzuli gibi şairiniz varsa bu vatan benim demeniz için başka deline ihtiyacınız yok. Tek başına yeter. Gazi Üniversitesi'nde bir konferanstayım. Hocam bile 16. altıncı yüzyılda on iki şairin ismini saydınız bugün dedi. Farkında değilim ben tabii. çocuk. Dikkatli var. Ne? Dikkatli dinleyiciler oluyor. Bildiğiniz gibi notlar oluyor. Say bakayım dedim hani o on iki şairmiş. Not almış çocuk. Baki, Fuzuli. Muhimbi, Kanuni Sultan Süleyman, Taşlıcalı Yahya, Bağdatlı Ruhi, Behiçti, Ravzi, Vücudi, Aşkı, Rahmi, galiba bir de fevzi vardı. Bir tane daha var hatırlayamadım. Ben dedi Türk dil ve deneyatını okudum. Fakat dedi bu şairlerin hepsinin ismini duyamadım dedi. E kötü talebesi de ondan dedi. <gülüyor> kötü talebesi. Yani sana okulun görevi sana öğretmek değil. Okul sana bir anahtar verir. Merak edeceksin. Korucalayacaksın. Hocam beni geçin dedi, haklısınız da dedi. Bu kadar şairimiz varken biz niye unutuyoruz, sebebini söyler misiniz? Dedi. aynı dönemde dedim İngilizlerin bir tek Shakespeare var. Adam tek ismi unutmaz tabii. Sen isim çok olduğun için unutuyoruz. Çoklukla unutuyor. İlk beytler Sultan Fatih Rabbim demişti ki, aşık ağlamalıdır. Aşkın kanunu maddedir, fıkhadır. Aşık ağlayacak. Fakat nitelikli bir ağlamadan bahsediyor, ayrılık derdiyle ağlayacak. Yani aslında aşkın kanunu madde bir fıkradır, aşkta kavuşmak yoktur. Kavuşmak bir cahiz değil Bak Vat pervaneye iblata, dokunduğu zaman kül olur. Aşk bir fotoğraf değil, bir filmdir ve sonsuza uzanan bir maceradır. Bu dünyada aşkın egzersizi yapılır dersine çalışılır, laboratuvar çalışması olur falan ama maksat asıl olmaz. Çünkü hiçbir sonsuza müsait değildir. Kavlanos gitli dünya. Burası eğitim yeridir. Bey fıkrasında ise yani beytin ikinci mısrağında ise gözyaşı, bildiğimiz gözyaşı olursa kabul etmem kandı ağlamalıdır diyor yani kandı gözyaşı olmazsa adam yerine koymam diyor. İkinci beyt de elbiselerden bahsediyor. Diyor ki aşık ya cefa dağının tozlarıyla giyinir, bu Ferhat'ın resmidir. Ya da çöllerde çıplak dolaşıp bu da Mecnun'un resmidir. Ferhat veya Mecnun seviyesine gelmeyen adamdan da adar olmaz diyorum. Üçüncü beytte herkes bunu kınasa da, da o aşkında sadakat göstermelidir. Gülmesi atmalıdır, neşkesi atmalıdır. Ya berdar olmalı ya hiç dar ve illa halka hak söz söylenilmez diyor Şeyh Galip. Taşlanmadıkça ya da dar ağacına çekilmedikçe, yani Mecnun gibi ya da Allah'a gibi olmadıkça hak sözü söyleyemezsin diyor. Güzel söz söylemeliyim, adam gibi olmanın şartı cefaya tahammüldür diyor. Dördüncü beyitte aşkın sırrını, razı aşkı saklamaya yeminlidir aşık. Çekeceği için bile kimseye şikayet etmemek hususunda kararlıdır ama olur ki, Kalbini bozdu, dayanamadım artık, yeter dedi, feryat edeceğim dedi. O halde bile sinesine yediği cefa oklarıyla derin bir nefes alamamalı ki sırrı ifşa etsin. Razı aşkı aşikah etmeye, takat bulmaya sinesinde navek edil gozlar filha oldu. Beşinci beytte aşık dediği gündüzleri gam çöllerinde dolaşıp geceleri mihnet sarayında gecesi olmaz. Dil verinden rahmeler olmazsa ol hastaya kimseler derdine derman edemez. Minkâhı yani o razıysa herkes razı olmuştur. İnsan bir iş için her insan bir iş için yaratılmıştır der eskiler. Her insan bir iş için yaratılmıştır. Yüzeysel bakış herkesin bir işi var. Kimi tavuk çalar, kimi tavuk yetiştirir falan gibi, kimi diker, kimi eker gibi anlaşılabilir. Asıl mani aşılır. Herkes bir biş için yaratılmıştır. O bir biş, Rıza-i İlahi Allah'ın kulu olarak kendin artistlik yapma. <gülüyor> Şair burada diyor ki, artistlik yapma. Son beyin de söyleyeyim. Verseler ülke cihanın tacir tahtı devletin, avni kuyun terfin etmez, başına sultan olur. Dünyanın ne kadar tacir tahtı devleti ve anahtarı bayrağının hepsini hükmedi iseler, yeryüzünün yegane patronu sensin deseler, Ey sevgili senin eşliğine baş koymaya tercih edersen namertin. Zira asıl sultanlık yara kul olmaktır. Vakî merhun diyor ki kilabı ı kûlin ile hemsifâli olup hırıllaşmak varık bezminde tahmasbın gazelan olmadan yedir. İran Şahı Tahmasbın en itibarlı konuğu olarak salonunun baş köşesine oturup gazel okumak yerine Ey sevgili senin değil köpeklerinin tabağından yemek yiyip orada ırıllaşmayı tercih eder. Değil mi ki o köpek? Sen girer çıkarken görüyor. Başka bir şey istersen ne yapar? İşte aşıklık, aşkı, aşıklık, aşığı yok eden bir hikayedir. Muhip fani olur, yalnız mahbub, mevcud olur değerlisiler. Sever kaybolur, yalnız sevilen kalır. Necati Bey merhum diyor ki, ''Ey sevgili diyor, senin yüzünü örten nikabın, yüz örtünün, hayalini kurmakla öyle bir densizlik için değil ki sanki bir toz zerresi güneşle aç koyununa kalkmış.'' <gülüyor> Sevgilinin yüzünü hatırından bile geçiremiyor da, o yüzü örten ''Gönül cemali muanber nikab bile oynar, hakir zerreyi gör ki afitâh bile oynar.'' Necati Bey, senin yüzünün örtüsünü düşünmek bile, onunla ilgili bir hayal kurmak bile, bir toz zevresinin güneşle aş koyununa kalkmasına benzer ama bağışla bensizlik ettim. <gülüyor> Efendim, size anlatacağım, yani bu delikanlı araya girmiş olmasaydı, Şekkalif 8 masradan ibaret şu kıtasıydı, onu tembih edin bir daha geldiğinde hiç karışmasın. 8 masrada 8 tarif, tanım, tanım, eskiler tanımı tanımlarken şöyle derler, tanım nasıl olmalı, tarif nasıl olmalı, tarifin tarifi, nasıl olmalı? Efrâdını câmî, avyâdını mani. Yani ne olduğunu tam olarak ortaya koyacak, tanımladığı şeyi, ne olmalığını da net gösterecek ki zihinler karışmasın. Nedir nedir? Tavuk yumurtasını tarif ederken pimpon topyuda karıştırmayacak ya. Yani. Tanım dört başı mamur olacak, ilim tarifle başlar. Ve burada sekiz tarif görüyoruz okuyacağım <gülüyor> şiirde. Hayali Beymerhum, bu takiben yazmış. Demin sayarken on iki şairi Hayali Beymerhum'a gelmemişti. Aynı dönemde Hayali Bey. Taşlıca tiyafetler yani Hayali. Evet. Hayali Bey şöyle buyurmuş. Aşk bir şem-i ilahidir. Benim pervanesi. Şevk bir zencirdir. Gönlüm an, divanesi. Aşk bir ilahi mumdur. Ben de o mumun etrafında döne döne can veren zavallı pervaneyim. Şevk ise Delinin zincire bağlanması gibi, beni o sevgilinin yörüngesinden çıkarmayan bir zince gibi beni tutan bu Aşk şey, Aşk olmana, şevk olmana meşgulmasın. O böyle demiş ama merhum Şeyh Galip buna altı mısra ekleyerek öyle bir eser vücudu getirmiş ki gel de söyleme. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Dikkat yoğunluğu ıı, takdire şayi Epey yorucu olan bir sohbeti böyle candan dinlediğinizi görüyorum. Sizi görüyor muyum gençler? Estağfurullah. Estağfurullah. Kim dedin? Afedersiniz. Ya, yağcıyı öğreneceğiz. Tavsiye ederim ölçülü bir yağcılık Sosyal ilişkilerde merhemler. <gülüyor> Mühibb olan abartmamak, bucak bucak etmemek. Yani. Denmeye tut, yağcıyı ihmal etme arasından. Hiç arttırmayacağım adam. Yani adam inanacak. Vilayetimize denizciydi. Bir bildi eğitim müdürü geldi. Baktım adam böyle översek iyi anlatacak. Bir, ben de orada uyardım. maalesef bizde laf çok. Öbücü şeyler söyledim. Bir çiçek götürdüm takdim ettim. İşte bu çiçek sizi görmese iyi olur efendim dedim. Sizin endamınız karşısında dedim, kıskanır, solar zavallı falan. İttifaklar biraz aşırı gitmiş herhalde. Anladı, bir ara uyandı. Hayatı değdi ya. Söylediklerinin yarısı yalan ama çok hoşuma gidiyor dedi ya. <gülüyor> hoşlanmak ahmaklık alametidir İmam-ı Şafi'ye. olunmak ve zem olunmak. Türkçe'si ömülmek ve sömülmek. Buradaki albo değil sömülmek yani düzeltelim. Ömülmek ve yerilmek karşısında dört türlü tavrı olur. Adem olalım diyor İmam-ı Gazali Rahmetullahi'yle. Dört türlü davranır. Bir, öveni över sövene söver. Hayvan ahlakıdır. Hayvan ahlakıdır. Öveni dost kabul eder, diğerini de düşman kabul eder. O da ona onu yerer. İkinci sınıf, övülmek hoşuna, yerilmek gücüne gider. Ama teraziyi denk tutar. Hatır için hüküm tesis etmez. Övdü diye yanına geçmez, yerdi diye katısına geçmez. Salih Müslüman ahlakıdır. Üç, evliyanın ahlakıdır. Öven, söven, müsavi. Hiç etkilenmez. Donmuş denizdir. Dördüncüsü, seçilmiş ebeveynin ahlakıdır. Hava sürü ahlakı öven gücüne gider, yeren zevk alır. O bahsimizin dışında diğer üçü arasında bir tercih yapmak durumundayız. <gülüyor> ne diyoruz ben? Şey Kal bir genci nedir Amın bir anesi feyzdir, bahri-i keramettir, durdanesi, danesi. Nut bir tuğtiyi hoşgudur, derunum lânesi. Eşk bir sahbâ-i âteştir, gözüm peymanesi Yeks bir mimân-ı gamdır, kaşanesi ım Dağ bir mürgih semenderdir, ten ateşhanesi. Aşk bir şem-i bir belim fervânesi. Şevk bir zencirdir, gönlüm anın divânesi. Geh hakikat celvegah hayret derunum gehmecaz. Geh şikest geh şikest. Geh safa hayret geh. Geh imtiyaz. Gah nazu geh dengü geh cidanü geh nazu geh niyaz. Bin bela tesîn eder ol gamsa-yı acır ne vaz? efendim bende gosfuzu güdaz. Keş olup bir gün bu cismizâr olur efşab-ı raz. Mahvoluk bir gün cismi zav olur ifşa duraz. Aşk bir şem bir ilahidir. benim pervanesi, şef bir zencilidir. Gönlüm alımın divanesi. Bu şiir yazan Hayali Bey. Ben okudum 8 Mısrar'ın izahına gireceğim. Yani merak etmeyin birer cümle söyleyeceğim. Toplam yani 15 saniyelik bir şey. Yani endişe etmeyin. Çok çok konuşup da yormayacağım sizi. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki Hayali Bey merhum. Kande bilsin Şahı Aşkın dergahı adabını kuhken bir dağ eri Mecnun yaban divanesi. Kande bilsin Şahı Aşkın dergahı adabını kuhken bir dağ eri Mecnun yaban divanesi. Aşk padişahının sarayında nasıl davranılır? Nereden bilsin Ferhat? Bir dağ adamıdır o. Mecnun ne bilsin? Çöl yabanisi zaten. Aşkın bu raconunu biliriz diyor. Ferhat'a Mecnun'a bir dirseği at geçiyor. Sonra şöyle diyor. Zint oldur kim götürdü? Bez kesretten ayak. Saati devran elinden dolmadan beymanesi. Zint öldür ki kesret meclisinden ayağını kaldırdı gitti. Ya da kaderini kaldırdı gitti. Yani artık hiçmiyor. Kesret meclisi burası, dünyadır. İnsanlarla ilişkidir falan kesret. Gaye vahdettir. Rint odur ki buradaki ilişkilerden şundan bundan alakalı, ottan çöpten <gülüyor> sıvkı suyudur. <gülüyor> Rahveçli işte. Mansur gibi yaptı mesela. Bak çok çok kalabalık. Para ağacın tekrar Tek etti. E bunu herkes yapar. Herkes bu dünyadan el çekip teneşire gidip yatmıyor mu? Herkes bir rint. İkinci mısra manayı tamamlıyor. Bunu yapar ama ne zaman? Bu ne nerede, ne zaman, niçin, nasıl ki? Usta şairin beyti altı soruyu cevapsız bırakmaz. Saki-i devran elinden dolmadan peybanesir. Ecel kâsesini yudumlamadan önce bunu yapana derler rint. Yani, mutu kabla enten muta. Ölmeden önce ölürüz. Rint dediğim, mecburen ecel gelince ölen değil, ölmeden önce ölürüz terk edebilendir terk edilen değil akıl seni terk ettiyse deli olursun sen aklı terk edersen aşık deli mi aşık mı bak adama aşık gülmez deli ağlamaz <gülüyor> okuduğum sekiz mısırada diyor ki kalp var ya diyor kalbi anlatıyor şimdi tarikaya bak kalp bir nedir istimanın miranesi paha biçilmez vasilede gömülü bir Paha biçilmez, kıymetli bir hazinedir ama define de gömülüdür. Viraneye gömülmüş hazine. Virane beden. Hardware. Kalp, software. Asıl kıymetli olan. Hazreti Mevlana buyuruyor ki, ''Bedenin ve nefsin üstüne bindiğin eşektir. Dizginleri sağlam tut, ahire git. İşi eşeğe bırakırsan ancak ahire gidersin.'' Dünya, bu geminin güzeceği denizdir. Üstünde olduğu müddetçe pusulaya uyarak selamet sahibine çıkarsın. Ama o dünya geminin içine girerse, deniz suyu geminin içine girerse, onu batırır. Yani dünyaya ait olan her şey. Belki, makam, rükbe, servet, Elde olmalı kullanmak için lazım ama kalbe girerse mahveder. Dünyayı kazanmak değil, sevmek yasak. Çünkü biz O'nun kıymetlendirdikleriyiz. Hoşçabak satsın Akem Zübde-i Alemsin sen makamındayız biz. Merdümeniyle-i Ekram olan Adem'sin sen makamındayız biz. Yani şair burada ne diyor sevildiğini bir yanlış yapma. Kalp bir genci nedir cismi malum biranesi? Ve der eskiler araba <gülüyor> dehli neharı bak mazakir <gülüyor> define Malik bir aneder var dışına bakıp da aldanma, mağruriyanın zahiri zeyir gibidir dışına bakın seni gibi bir şey yapıyor ya hatta bile asla oluyor yatıyor ölüyor Falan diye aldanma, batınına bak bakabiliyorsan bakmak için kalp gözü lazım Allah'a şükür. İkinci soru ikinci belkte bir sorunun cevabı. Şimdi sen merak etmez misin? Ya kalbe anlattın anladık. Benim asıl kıymetim kalpte. Bunun ne yer ne işe? Gıdası nedir? İhtiyacı nedir? Bir şeyi sevmenin kuralı var. Seviyorsan tanıyacaksın ki hizmet edebilirsin. Kanarayı sevdiğin gibi fesleğeni sevemezsin. İkisi de ölür. Hata ettiğe ot verilmez. E, tanımak lazım. E, kalbi tanıyalım. Gıdası ne? İkinci Mısra feyz bir vakil kera met dil sözüdür dualesi. Yukarıda anlattığın kalp var ya onun gıdası neyidir? Feyz de erenlerin kalplerinden, müşterilerinin kalplerine ilikas eden bir nurdur, talibine kavuşur, talibine nasip olur. Sözlerin işte o feyizden kırıntılar içerir, inciler içerir, mesleliğinden ilhamla söylüyorum, beni şair zannetmeyin. Üçüncü mısra, bu feyzin alıcıdan, vericiden alıcıya intikali sözle olur nurdur. ''Nutk bir tuğtiyi hoş güğdül derunum lânesi, hoş öküşlü güzel bir papağandır, yuvası da şurasıdır.'' İçinde hoş bir papağan gibidir söz, sözün kıymetini bilin diyor. ''Gene bir devir ki bu galibi yade ediyeler, fırsatı, sohbeti, ahbap, ganimet bilsin.'' demişti Şeyh Galip. ''Çabuk gideceğim, ömrüm kısadır.'' diyor. Konuşurken sohbetin kıymetini bilin dostlar diyor. Övünmek için söylemiyor, vazifelidir, misyonerdir. <gülüyor> Dördüncü mısla, işte bu alışveriş esnasında, feyz alışveriş esnasında ağlama olur, gözyaşı olur, kaçınılmazdır, gözyaşı rahmettir, eşk bir sahbayı, ateştir gözün teymanesi. O, bir kanlı gözde ateş şarabı gibidir ve göz kadehinde dağıtıyor. Senle benim aramdaki bünasebe, ya gözden ya gönülden. Geri kalanı hayvanlarda da olan bir şey. Yine Şeyh Galip diyor ki sanırlar bir gaman kim eşkihulim nazmı rengindir bir ateş paredir gâh dîve dilde gâh dînden zuhûr eyla. Mızralarında kanlı gözyaşı ibadelerini görenler zannederler ki laf olsun diye koydum, şiiri süslüyorum, vezin tutsun diye eşkihul falan filan dedim zannederler. Onlar öyle sana işin İşin hakikati şudur. Hakiki bir ateştir bu. Bir ateş paredir gâh dîve dilde gâh dînden bazen gözden, bazen gönülden zuhur eden bir manevi feyiz kaynağıdır, ateştir ve selamdır. Erenler karşılaştıklarında kalbine bakar, Kalbine bakar. Sen de fark edersin. İnsan kalbini fark ettiği zaman insan olmaya başlar. Kalpten kastım kan pompalayan organ değil, o yürek, organ <gülüyor> inekte de var. Orada yuvalanan manevi bir kuvvetten çözülüyoruz ilk de oyunu. Ye espri nihmamı kanıdır, ki kâşanesi, dedi 5. Mısırada yeş ümitsizlik, kavuşma ümidi yok. Yani öyle bir aşkın zevurlusu ki bu aşkla kavuşmak olmaz, Allah'a kavuşmaktan bahsedilmez. Bu gidilir, yani öyle gidilir, gidilir. O kavuşma bilemediğimiz, anlayamadığımız bir şekildedir. Arapça bi kemü bi keyf, Farsça bi çun ve bi çi nasıl olduğu bilinemeyen bir kavuşmadır. Allah'ın azından. Ha bir murkil semenderdir, ten ateş kanesi altıncı sonunda. Ateşte yaşadığı vehm olunan bir hayvan semender. Ancak ateşte Semender. pervane öyledir biliyor musunuz? Bir pervane için felaket doğmalarak ölmektir. Yanmak saadettir onun için. İşte o tarzda yaraları, İbrahim Aleyhisselam'ın ateş ateşi şeyi falan filan. Başka anlatıyor. Sebebi i̇şte diyor, konaklayan bir nimettir o. Sonraki kitab üzerinde durmaya acet yok. Merak edenler www.hayatiinaç.com Yaptık mı reklamınızda? <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Tv'de de yaptım. Demin konuşma sırasında var ya. Dedim ki bakın işte 15 kelime sayabildim strese mukabil. Ben unutkan bir adamım dedim. 8 bin ezberimde sorduruyor ezberim demedim. Unutkanım dedim reklam parantezi. Programcı olduk tabii. Çarptırmayacaksın kızım dedim. ya bir şey yaptığın zaman böyle saman altında. <gülüyor> Fakat şakalı tarafa, dedenin yazdığı mektubu, toruna iletmek gibi vaziyetten vazife çıkaran bir pozisyondayım. Duanıza eksik etmeyin. Sultan Fatih Marmam, Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin kapısını çaldı, içeriye girmek diledi. Yoldan geçen vasıfsız diri gibi davrandı. Müsaade girecek. Çocuk büyük bir heyecanla kapıda karşılayan talebe koştu Ebu'l-Vefa Hazretleri'ne. Efendim Sultanımız kapıda elbimizi bekliyorlar. Duanızı almak istediler, elinizi öpeceklerdi. <gülüyor> Ebru Vefa Hazretleri, İstanbul'daki beşinci ziyaret noktası. Ebru Vefa Türbesi, vefa boza açısının yanında. Boza içmeden gelmeyin zaten. Boza içerken tam karşısından karanfil ve leblebi almayı da ihmal etmeyin. Bunlar çok önemli şeyler. Yani feyiz nasip olur olmaz ama boza parasını veren herkese satılıyor, kaçırmayın. <gülüyor> Ebru Vefa Hazretleri Görüşemeyiz müsait değiliz dedi. Dönsünler dedi. Çocuğun eli ayağa ulaştı. İstanbul Fatih'in karşısına dikilecek devlet başkanına diyecek ki, hocam sizinle görüşemiyor dönecekmişsiniz. <gülüyor> ne zor şey. Tereddüdü gördü. Hazreti Emir Vefa buyurdu ki evlat, emir edebi aşar. El -edep. Kendince edeb yapma git. Vazifleri bir yerine getirse. Hiçbir şey zevah olmaz. Gitti. Efendim hocamız sizinle görüşemeyeceklermiş dedi. Sultan Katil'in gözleri doldu, yanındakine döndü ve şöyle söyledi. Gördün mü Lala, Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını açtık da bir dervişin tahta kapısından geçemiyoruz. Ordu da getirilmez buraya, zorla da girilmez. Çare yok döneyeceğiz dedi. Lala nedir biliyoruz herhalde? Yaşam koçu. <gülüyor> Bu aşkın hikayesidir. Müsaade olmayınca döneceğiz diyen adam devletin başkanı, first plus, bir numara yani. first adam. Düşünsenize, Ankara, Maçıköy'deki gece kondu evime, Cumhurbaşkanı gelmiş, kapıyı çalıyor ve müsait değil. Şimdi size uğraşamam efendim, dön dön dön öyle bir durum yani. Şu farkla ki ben ne befari eğilim. <gülüyor> Yok, estağfurullah, yeri değil, yanlış yerle söylemem. <gülüyor> yeri değil. <gülüyor> <gülüyor> bana böyle bir eski yaptı ki Hedefiyattan anladığını herkes biliyor da Bana yaptığı muhasabı tuzak bir düğünde bir araya geldik İlk ve son karşılaşmamız daha biz alışmamıştık Nabil abimi dinledi Yarım saat anlattım dinledi çok sabırlıymış Cumhurbaşkanı Ha bu burada estağfurullah diyebilirsin bak Siz gibi dinlemez falan gibi gibilerden Üç tane çocuk geldi 8-10 yaşlarında düğün sahipleri Gayet tal ortam yani salonda 50 kişi var yok Elini öptüler, o da elini öptürüyor Cumhurbaşkanı, çocuğun elini öpüyor, Poli... şaka bir durum var yani, cepten de bir yüz lira çıkarıyor, veriyor fıstık gibi, işte Rezep'e yani bir öpsek herhalde bir yüz gütle biz kapatacağız. <gülüyor> yani. Yüzümü güzeltamadık. Çocuklardan biri yanındakiler, Cumhurbaşkanı böyle mi oluyormuş dedi. Öbürü de, ya Tayyip Erdoğan sattım, insanlık varmış dedi yani, yani o da bir insanmış tabii. <gülüyor> Onların cesur çıkışları karşısında filozof Rıza Tevfik'in bir beytinin yarısını okudu, pası bana attı baktı. Cumhurbaşkanı Allah'tan yurtulmayı becerdi. Söylesem felaket olacak. Mısra şu okuduğu ve bıraktığı Mısra. Ne günlere kaldık ey gazi hünkâr. Hani çocuk şaşırttı ya, ne günlere kaldık ey gazi hünkâr. Tamamlasam anlasam şunu demem lazım. Katır defterler oldu eşek <gülüyor> uzar görüyor musunuz boş durmasak biz öylesek vallahi devrilen çam kaldıramazsın Çünkü, <gülüyor> <gülüyor> Kime ne dedi toparlayamazsın da onun için mute kurmak iyi, susmak iyi yani yani beni örnek alın susmak fazilettir. üç saat radyo program yaptım bir özel kanalda susmanın faziletine dair program bitmeye yakın birisi aradı hayat ve beste diyor susmak iyi bir şey diye bir saat konuşuyorsun diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ben şunu diyecektim size. Aşk hikayesi hani kapıda döndü gitti gözleri açtı. 20. yüzyılda bu aşk hikayesinin iz düşümü Abdülhakim Arrasi Hazretlerinin kapısında ülkelerin değil ama sözün sultanı Necip Fazıl Kısa dilinde şu şekilde ifade bulmuştu. Bu kapıdan bol ve kanat kırılmadan geçilmez, eşten dosttan sevgiliden ayrılmadan geçilmez.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 ne topyekun. Aklı yele salıverip çıldırmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi işte işte o eteler sarılmadan geçilmez. Altıncı ziyaret noktası Ankara Bağdum Abdülhakim Arvazi. Tur hizmeti yapıyoruz yani turizm. Nereler geçilir gördük değil mi? Ankara'ya geldiğinizde biz de arayacaksınız inşallah. Ben sizi ağırlayacağım. Bir programı alırız böyle kaynatırız. Sonra çocuk içeri geldi, sultanımız ağlayarak gitti hocam diyecek, baktı, evvel vefada ağlıyor. Artık dayanmadı. hikmetinden sual olunmaz biliyorum hocam da dedi, bağışlayın, çatlayacağım dedi. Sultan ağlayarak gitti, kapıya mütevazi bir biçimde gelmişti, protokol yoktu, emretmedi, çağırmadı, geldi. Siz de herkes alırsınız, dilenci girer içeri, gayrı gelir girer. Koskoca sultanım, niçin almadığınızı anlayamadım, sizde mahzun gördüm. Hiç olmazsa teşebbüt miktarı bir sohbet olamaz mıydı? dedi. Cevap enteresandır. Evlat, hikmetler var, vazifeler var, ibretler var. O gaza askeri dedi orada lazım. Biz dua askeriyiz, burada lazım. Gelir buranın tadını alırsa aşka ehildir tacı tahtı terk eder, soğur, devlete penalı gitmiş oluruz. Ben ona görüşemeyiz demedim yavrum. O size öyle geldi. şey olur. Ayrılık olmaya yere <gülüyor> randevu verdim. O kadar. Öyle bir kavuşma ki peşimden ayrılık gelmesin. Gerçek kavuşma olur. Esasen gerçek hayat olur. İçinde ölüm bulunan sürece hayat denilmesi ittifattır. Dünya hayatına hayat denilmesi mecazdır. Hakikaten hayat olsaydı ölüm olmazdı sonunda. Hayat sonsuz olandır. Molla Cami Hazretleri, anlatacağım son şey o. Ona gelmeden önce, sondan bir önceki şunun parz edeyim. Yıl 1983. Yıl 1983. 22 yaşında İstanbul'da. Hukuk talebesiyim. Evliyim. Bir çocuk doğmasına bir hikaye var. Mektebin biteceği yok. Bitmiyor bütünlüğü. Hukuk kitapları kalın zor. Dokunseler ağlayacak, ben ne türküler öğrendim, ne şiirler öğrendim o zaman. Vurbeteli bizim için yapmışlar, çatısını pek muntazam çatmışlar, Örümle ayrılığı dartmışlar, ellidir hem fazla gelmiş ayrılık. Edip Erbay'a. <gülüyor> <gülüyor> neler öğrendik, ormanların gümbürtüsü, başıma vurur. Falan, neler neler. Falan. O yüzden biraz şiir esmerleme mecluriyetim oldu ya. Yani. Evlenmişim, 15 gün biz damat, okula gitti, 3 sene okudum. Yani yazık değil mi? Çocuk var, baba bulacağız, para yok, askerlik var, çok zor, aklıma gelince hala işim susluyor. Ve Haydarpaşa Bandiyo istasyonundan trene binip gidiyoruz. Cevizli'ye 12. istasyon, yarım saat süre bu yol tam, tam tamına 5. istasyon Erenköy, Necip Fazıl Merhum da orada oturuyor, duyuyorum. Bana dediler, ya şiire meraklısınız bak okuyorsun, bir sürü şiir resmen dedi. Burada işte evi yiyin, git git, git, ya nasıl karşılayacağını ne bileyim falan dedim. Şimdi dedim yani falan dedim. Biraz. Gençlikte acayip bir şey yani. Şimdi olsam öyle davranmazdım ama bugün yarın biri beni götürür belki falan diye. Ayak sürürken 83 Mayıs duymadım vefat etmiş. Beyazlık'tayım derse gireceğim. Bir gazete aldım 10 dakika var. İkide girerdik derse. 10 dakika kalmış. Beyazlık Camii'nde namazı kıldım. Gazete okuyacağım. Açtım gazeteyi tam sayfa resmi. Yeni bıraktığı sakalları çok yakışırdı rahmetliyen, bir de içtiği sigara çok yakışırdı. Yenice sigarası içerdi, yaslı bir sigara, bir filtresiz. Onlardan yok şimdi ortalıkta sigara içeceksen öyle bir şey içeceksin. <Gülüyor> Dumanların arkasında yüzü zor, zor seçiliyor, bir de o sakallığıyla ilgili de bir sürü halise yaşadı. Yargılandığı davada savcı bir aksilik yaptı ona, Beşiktaş atliyesinde. Savcı bozmak için duruşmaya girince sakallı da yeni görmüş. Üstad maymuna dönmüşsün diye tam kapıdan giriyor, savcı da sağa karşısında kürsüde oturuyor, yüz yüzeler. Maymuna dönmüşsün deyince, Necip Fazıl vermem başka tarafa döneyim öyleyse dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sen kime taş atıyorsun? <gülüyor> başka tarafa döndü o da maymuna dönmekten vazgeçtim. <gülüyor> o resmin altında iki mısra. Genç adam, yollarımı adım adım bilirsin, erken gel beni evde bulamaya Beyoglu tepeme göçtü diyor efendim. Beyoglu değil şeydeydik. Beyazıt tepeme göçtü ya. Sanki bana yazmıyor ya. Laf mı yok mu? Başka mısram yok kardeşim ya. Ne yazıyorsun ya? Velhasıl o da gecikmiş bir randevudur. Sultan Fatih. Ha? Orada işim çok. Şimdi gideceğim mahşer meydanına. Nabi'yi bulmam lazım. İşim çok. Şeyh anlamadığım bir sürü şey var. <gülüyor> Sormam lazım. Bilmiyorum o telaş arasında bize nasıl cevap verir? Farkiyle işim çok. Velhasız kalaba. Fakat Nabi'm var. O yürüyüşü onu bulurum Allah'ın izniyle. Onu <gülüyor> oğlum karıştıracağımızı zannediyorum. Kurk senedir divanı karıştırdım. Adamı görünce de tanırım herhalde. <gülüyor> Resmini filan da göörmedik biliyorsunuz. O zamanlar resim yoktu. Siz Nabi değil misiniz diyeceğim ona. Görecek o. 21. yüzyılda nasıl bir Türkçe ile konuşacağımız hesab etmedik. Canımız çıktı. Diyeceğim. Elimden geleni yaptım diyeceğim. Sen de artık burada elim kuredi fundan diyerek torpil arayışında. Yeni <gülüyor> <gülüyor> başından ders artık. Bilemiyorum. Sultan Fatih Mavunu yüz yüze görüşemeden tanıştığı dostlarından biri de Fars edebiyatının büyük şahidi, aynı zamanda görür sultan, İslami bir tasavvuf büyüğü, Molla Cami Hazretleri'dir. Kısaca Molla Cami. Uzun adı Memlânı Abdurrahman Cami, Memlânı Abdurrahman Cami. Ondan bir dört Mısır okumadan önce kendisinin eseri olan Şaba Hedüni Büyver isimli kitabı vasiyet eder. Hadid-i Peygamber e Aşık oldu Sanırım dışarıdan Necmi Hocam'ın himmetiyle yani sözü buraya getireceğimi bildiğinden olacak. Çünkü <gülüyor> daha önce bir konferansta ısrarla bahsetmiştim. Diyeceğimi diyesin geliyor gençler. Sebebi şudur. Son üç yılda üç defa Arda Arda hepsi de Mayıs ayında olmak üzere 2012-2013-14 Mayıs aylarında ölümcül Kaza geçirdik, kalbimde krizi oldu, trafik kazası bilmem. Üçü de anlaşıldı ki artık yol yakındır. O halde söyleyecekler de söyle. Yani kalan 50-60 yılda ya yani da 70 yıldır köpümüzü <gülüyor> <gülüyor> de o hizmetine geçirelim. Konuşurken dikkat etmeye çalıştığı bir şey, herkese de onu tavsiye ederiz. Öyle şeyler söyle ki üzerini örterlerken dahi söyleyebilesin. Son anda deseler ki bak örtüyoruz bitiyor, devam döneceğiz burada kalacaksın. Son sözünü söyle ne demek istersen şimdi onu söyle. Öyle bir şeydir yani. Ama onu da söyleyemeyeceksen gözünüzde değil, şimdi de söyle. Artistliğiniz oluyor. Lafı ölç bir, dokuz doğum yarattı Cenab-ı ya. Söylemediğinden dolayı pişman olmazsın ama söylediğinden dolayı ihtimal Çok büyüktür pişmanlık ihtimali. Molla Cami Hazretleri'ni İran'dan davet etti mektupla, kabul buyurdu Hazret, yola çıktı, Anadolu'yu yarıdan fazlasını geçerek Konya'ya kadar geldi. Orada gecelerken acı haber geldi, Sultan Fatih'in ve Fatih'ini işitti, döndü, randevu ahirete kaldı. Şevahidun'u güveysin o kitabında sahibi olan Molla Cami camlı o yüzden cami, Modla Cami Hazretleri'nin dört mısrağı şudur. Ya Resulallah cevaşet çünseki eshabı tahta ki cennet şerem der zubre ihbab tu orada da cennetüm amm da cehennem şeyavest o segres fabekrefest mansegres tu tercümesi şu Ya süralda esfabı kerken köpeği köpeği cennete gitti bir köpeğin cennette ne işi var diye soracak değilim ya sen onların sahiplerine yemliham de atla güzel insana ahbabı bu bir kere senin ahbabın demenin bereketiyle, değil kendileri, köpekleri de cennetlik oldu da olur. Bunda şaşacak bir şey yok ancak ya Resulallah. Ahbabın üstünde ashab var ve ben ashabının köpeğiyim. cehennemlik olduğunu biliyorum ama şefaat buyur. Ben de cennete gideyim de iki köpek, iki arkadaş, biri cennette biri cehennemde olmasın. Biz oradayız. İlan aşka bak. hasan Basri Hazretlerinin de ilan aşkı enteresandır. Ya Rabbi cehennemi hak ettiğini biliyorum ama girersem iblis sevinecek, beni affet. <gülüyor> <gülüyor> Şair Behişti'yi de benzer söyler. Kanuni Sultan Süleyman dönemi şairlerinden Taşlıcalı Yahya Anadar Kaleşi'ydi. Behişti merhum diyor ki, Behişti'yi cennettik demek zaten farkçal. Mahlas dedi bana bir pakmeşer. Mahşerde ana utandırma ya Rabbi. Yani bana Behişti ismini veren güzel bir insandı ya Rabbi, o utandırma. Bana cennetlik dediği mahcup olmasın o. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bir şey istemenin de dua etmenin de böyle e, meşru vesilelere istinad ettirilmesi. Bir güzel güzelce metottur. Kendi günahını çok çoktur. Yüzünü tutmaz. Ne hemen lazım? Dua kabul olması için iki şart lazım. Ekli halal, ekli malal e, e, makal bir işte. Yani sıdkı makal, ekli halal. Helal ye. Doğru söyle. Yani şu delikten haram girmesin ve çıkmasın. O zaman dua kabul olur dedi. Adam da sordu. Ya Resulallah buradan haram girmesi çıkması ya Allah'a etmesin bilerek bilmeyerek oluyor. Nasıl edeceğiz bu işi? İki iki yol gösterdi. Biri sen bana ben sana dua edeyim. Biri birimizin duası da yerinin günahını zarar vermez. Bir de birini vesile et onun hatırı için ister. Madem sende yok. De ki yarabbim bu konunu seviyorsun. <gülüyor> bu konunun hatırı için. Hatır koymak iyi bir Hatır her yerde geçerli. Cennete delilsiz, girilmez. Nereye gidiyorsun? Adamı döverler. Son şey anlatacağım. Bak son dedikçe 3-4 tane son oldu ama şimdi e, gitmem lazım. Bir de şu durumu arz etmem lazım size sevgili gençler. Ankara'dan geldi sonucu, artist TRT'li konuştu, konuştu, gitti. Kimseye selam sabah vermeden gitti falan demeyin lütfen. Ankara'da saat 18.30'da bir konferansa sözüm var. Yetişebilmek için süratle itikal etmem gerekiyor. Ee, sizlerle derler umumi veda, lütfen kabul buyurun. Her şey gördüğünüzce olsun. Anlatacağım son veda sözüm Ayşe Hazreti Ayşe Annemizin dört sıralıdır. Sanki edebiyatımızın eksenine konmuş bir kompakt disk gibidir. Hazreti Peygamber için vefatına yakın o son dakikalarda yazdığı söylenir Hazreti Ayşe Annemizin. Annemizden de çok bahsediyorum, sebebi şudur işte. Yani gittiğimizde dedim ya, anne, anne, geldik anne diyeceğiz. Sen nereye gideceksin baba işte? Ama şefkatini dünyada görüyoruz. Burada bu kadar şefkat varsa, ümit var olmak lazım. Nabi Merhum diyor ki, kimdir bizim eleğe yiyecek bağ-ı cinandan mevruzif ederdir, gireriz, hane bizimdir. Cennete girmemek kimin yolunacakmış diyor, babam Adem'den bana mirastır diyor. Ben mirastçıyım Hatta öte yandan şımargımıza izin vermiyor diyor ki Ey behist, etmedesin duzehla naziz ama galiba senden anın talihleri isyarcadır. Burada da dediğin şu, ey cennet, ey cennet, cehenneme karşı hava atıyorsun. Haklısın tabii, daha kıymetli gösterişte yükseksin de, güzelmezsen hatırlatayım, onun da müşterisi senden fazla. <gülüyor> efendimiz için yazdığı meşihler son anda diyor <gülüyor> ki velay usaymu fe min nakdin la telaş göstermeyin, hızlı de de bakmayın şöyle otursak kağıdın üstüne yazsak şu arabi dört Mısra içinde Türkçe'den tanımadığımız bir veya iki kelime çıkar. Tanıyoruz güzel kardeşim. Bizler öyle insanlarız ki bildiğini bilmeyen bir millet olduk son 50 yılda. Bu kelimelerin hemen tamamı Türkçe'ye bir kılıpta girdi, ama işte ki Türkçe ile aramızı açtık, kötü ettik yani kendimize kötülük ettik. Tarihçi Üstadımı kafım televizyon programına geçmiş anlatmasını istedim. 20 dakikada bir özet geçti. Hem aldığı 1922 İzmir'e getirdi. Nefesim kesildi tabi. Üstad, bugün için hükmünüz nedir dedim. Mazihal istikbal var ya, dün bugün yarın. Yastıkla etkide kumarda. Dünü anlattın, bugün için ne dersin dedi. Daha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibi izdi <gülüyor> Gelecek için nedir? dedi. Büyük geçmişinde büyük olan millet, geleceğinde de büyük olur dedi. İbn-i Haldun gibi söylerim dedi. Su suya benzer, kaderin emri, bu tarihinsiz ki bu dedi. Elinde sonunda bu millet geçmişindeki gibi büyük olacak dedi. Kendine rahmet olacak ancak. Ancak, hmm. hadi, bak, tamam, bayramış, hadi, <gülüyor> Ancak araya Fetret devirleri girer ve Fetret devrizin 100 geçmez. Gençleri öğütleyip Osmanlıca öğrensinler. 30 sene geçtikten sonra oku, Osmanlıca bilmeyenler okuma yazma bilmiyor sayılacaklardır Haberleri olsun dedi. Ben söylesem dinlemeyecekler. Hoca konuşur dedi. Seni seviyorlar dedi. Sen dedi iyi gevezelik yapıyorsun seviyorum estağfurullah, ha estağfurullah seni, yapıyorsun, seni dinliyorlar dedi. Çocukları öğütle Osmanlıca öğrensinler dedi. 2001'de, 2001, 13 yıl geçti taba alanına karşılaştık. Üstad bana dediğiniz aklınızda mı? Tabi dedi 30 yıl dedim 13'ü geçti 17 kaldı dedi. <gülüyor> Abi odaklanmak böyle bir şey. Adam kendini bak vermiş orada duruyor başka bir yere ayrılmıyor işte istikrar bu. Yavuz Sultan senin yanındakine ne demişti Mısır'a giderken Hasancan'a yumurta sever misin? Evet de. Gittiler geldiler. İki sene, üç ay. Art, dert, bilmem ne. Mısır, Fethi, her şey oldu. İstanbul, İlahet, Merkezi, ordunun Yarısı, Şahit, şey, bir, bir sürü şey olay. Dönüşte nasıl dedi, rafadan da. Ben insan bir sorar, ne nasıl sultana falan. Odaklanma buna, buna diyorlar. Odaklanma. Hele <gülüyor> yani bir cenni havasıyla da galip nazaret diyor. Safkın kıl ayineni, kadili aksi suveret, kalbini temizle, ayneyi temizle, net görüntüyü net göstersin. istersin? Hele bir cem'i havasayla da galip mazaret, o diyor yani, bütün enerjini teksif et bir noktaya diyor, dağınık olma el işte gözü gözü oynaşta, eli tencerede gözü pengerede, ne bu haller diyor, dinle yargı destekar diyor. Toplan diyor, e göreceksin, ne göreceksin? İki nokta üst üste, ya mı dur? Boşça baksa atmak onu göreceksin. Kainatın özeti olduğuna, en sevilen bir yaratık olarak yaratıldığını Allah'ın hatap olduğunu göreceksin. Bu kudrete sahip olan biri nasıl olur da dikkati dağılır? Nasıl olur da bildiğini unutur? Elbette bir şey var, mikrot var yani. Hardware zaman da, software dediğimiz şey bilgisayarın programı gibidir. Virüs girdiği zaman mevcudu ifsad eder. Ne yapmak lazım? Antiviriz programı uygulamak lazım. Antiviriz programı nedir? Ateştir, firewall diyor. Antiviriz programının en pahalısının adı firewall, ateş duvarı. Şeyh Galip de öyle diyor. Dağmenin tutmaya asarı alayı hazret. Yok, son kıtada başka bir şey değil. Şöyle diyor. Şöyle diyor. Yok, kafamı karıştırmayın. <gülüyor> Öyle demiş Osman Bölükbaşı, partisine tek milletvekili olarak parlamentodan CKMP Genel başkanı, bu gençik köyü milletvekili, tek başına milletvekili. Baraj falan yok. Bir milletvekili girmiş, kara para düşüne arpacı vurmuş gibi düşürüyor böyle. Muhalif milletvekilleri takılmıştır. Hayır orada Bölükbaşı ne düşürüyorsunuz demiş. Kafamı karıştırmayın, grup toplantısı siz yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlar, erişen, hatırladığım mızra şuydu, erişen hâruhassa ateşe ateşi aşkı siper et. Dünya bir çöplüktür, mukaddes ruhuna çerçok bulaşacak. Yani virüs bulaşacak. Yani seni zehirleyen hastalıklar gelecek, kaçınsam da. Gidermenin çaresi aşk ateşiyle ilaç yapmaktır. Erişen hâruhassa ateşe-i aşkı siperet. Fail Fahir o! Antivirüs programını koy diyorlar. Aşktır işte o! Yani okuduğum mısralar mısralardaki Kelimelerin, yani bir gün isterseniz bunu kendiniz deneyin. Yani fayda bilen alın da dokümant edilebilir, göreceksiniz. Bir veya iki kelime var, Arapçadan Türkiye'ye girmemiş. ki Diğerleri girdi, bizim dilimizdir yani. Adam hacca gitmiş gelmiş, ne gördün diye soruyorlar. Adamın hac izlenimlerine bak, bu Arapları anlayamadım diyor. Neyi anlamadım abi? Hacam diyor, kafası bozuk, okuma yazma sokuam canım, kızmış. Ya Türkçe namaz kılıyorlar diyor. Türkçe yazan okuyorlar. Kur'an'ı da Türkçe okuyorlar mübarek adamlar kendi aralarında nece konuşuyorlar anlayamadım. <gülüyor> Türkçe işte Allahu Ekber ha. Sübhaneşe Allah'ım ya. <gülüyor> Allah Türkçe ne? Türkçe ne? Bal gibi Türkçe işte adım hayatı. Birisi falan yaşamsam da sen de ya. <gülüyor> Türkçe işte. Işte o şiirdeki mısralarda bunlar ne yaz cümle Hazreti Ayşe annemiz diyor. Ya Resulallah. Mısır'da Hazreti Yusuf pazara çıktığında satın almak için koşanlar, seni görselerdi kuruş harcamazlardı. Seni tanımadıkları için Yusuf'a para verdiler. Züneyka'yı kınayıp da onun yüzünü görüp mahcup oldular ya kadınlar. Ve hani parmaklarını kestiler ya acı duymadan, seni görselerdi kalplerini keserler yine acı duymazlardı diyor. Bak, hele bak. Öbür annem, Fatma annem, Efendinin kızı. Geldi oraya. 25 yaşındaydı. 24 yaşındaydı. Babası işaret etti Hazreti Peygamber. Eğildi. Kulağına bir şey söyledi. Çok ağlayarak ve hüzünle doğruldu. Görenler darmadan oldular. Bir felaket haberi vardı ya. Yani. Birkaç dakika sonra tekrar çağırdı. Eğildi bir cümle daha ciddi. Öyle bir neşeyle doğruldu ki o sevinç herkesi şaşırttı. Sordular sonra Efendimizin İftikalinden sonra. Neden o kadar üzüldün? Neden o kadar sevindin? İlk çağırdığında gidiyorum kızım dedi. Ona üzüldüm ikinci çağırdığında bana önce sen geleceksin dedi ona söyledi. Nitekim 25 yaşında rehlet-i dar-ı beka etti İnşallah onların sevgileri tahtında kavuşmak ümidiyle, adları geçenlere ve bize bilen Fatiha'yı da esirgememeniz ümidiyle, her şey gönlünüzce olsun, kaçar gibi gideceğim bilginiz olsun. <gülüyor> Şimdi Hayati İnanç hocamıza teşekkür belgesini vermek üzere Dekan hocamız Profesör Doktor İlhan Genci sahneye davet ediyorum. Sevgili gençler. Sevgili gençler. Hayati Bey üstadımız çıtayı çok yukarıya çıkardı. Üstadım klasik edilir bir hatırlasam bundan sonra bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> bizim sizden farkımız, not verdiğimiz için bize kızıyorlar. <gülüyor> sizden not olmayacak. E, harika bir gün yaşadık. Eee üstadımıza çok teşekkür ediyorum. E, dekanlığımız olarak. Bir acizhane bir lütfederse bir belgemizi takdim edeceğiz. Ama sevgili gençler herhalde e, klasik edebiyatı sevmek ve anlatmak bu. Eee teşekkür ediyoruz yürekten kendilerine.